Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. aleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Hocam nasılsınız? İyimizsiniz? Teşekkür ederiz. Sizleri sormalı efendim. Allah razı olsun hocam. Bir sorum olacak benim. Buyurun. Ee, kişi Kastamonu'da evi var. Kastamonlu zaten. Ama İstanbul'da da evi var. Hı hı. Yalnız İstanbul'daki evinde oğlu duruyor. Buradan 3-5 gün bir hafta misafirliğe gidiyor. Bu kişi orada namazını misafir olarak mı kılacak? Yani evde, yolda misafir olarak kılıyor da. Hı hı. Evde misafir olarak mı kılacak Yoksa ki mukim e, olarak mı kılacak onu öğrenmek istiyorum Esselam aleyküm, iyi akşamlar Ve Aleyküm selam, teşekkür ederiz efendim Seferliği e, Neler sağlar Onu çok kısa bir izah edelim ki Bundan Buyurun. sonra vatandaşlarımızın Zihninde Ben seferi olur muyum, olmaz mıyım Gibi duygu tamamıyla kaybolsun Şimdi bir e, kişinin Seferi olabilmesi için Üç M kuralı diyoruz biz ona. Yani ben kendim böyle isimlendiriyorum. Üç M'nin tamamıyla tahakkuk etmesi, gerçekleşmesi gerekir. Üç M'nin üçü birden gerçekleşirse kişi seferi olur. Gerçekleşmezse kişi seferi, kişi mukim olur. Gerçekleşmediği vakitte de o zaman seferilik oluşur. Şimdi bakalım birinci M'miz mesafemiz. Bir kişi seferi sayılabilmesi için evinden, bulunduğu yerden çıktıktan sonra gideceği yerin 90 kilometre ve üstü olması gerekir. Demek ki mesafemiz, gideceğimiz yer 90 kilometre ve üstü olursa birinci şartımız gerçekleşmiş olur. İkinci şartımız müddetimiz. Kişiyi seferi yapan müddet 15 günün altıdır. Eğer gittiği yerde 15 günden daha fazla kalacak ise o zaman müddet tamam olduğu için kişi mukim olur. Seferilikten çıkar. Üçüncüsü evet. de mebit diyoruz biz buna. Mebit de geceleyeceği yerin bir olması demektir. Geceleyeceği yerin bir olması. Hmm. Ayını alan içerisinde gecelemez değil bir yerde gecelemesi. Şimdi bunu biraz açarsak ben Buyurun. diyelim ki İstanbul'dan çıktım, Ankara'dan çıktım. İstanbul'a gittim. İstanbul'a gittiğim vakitte mesafeme bakalım. 90 kilometre ve üzeri. Bu birinci şart var. İkincisi müddetim. 15 günün altında kalacağım. Diyelim ki 10 gün kalacağım. İkinci şartım da tamam. Hı hı. Gittim. de gittim. Annemlerde kalacağım. Babamlarda kalacağım. Ve aynı evde aynı yerde kalıyorum. Dolayısıyla üçü de Var olduğuna göre, üçü de var olduğuna göre ben neyimdir? Sefer. Seferiyimdir. Hı hı. Niye seferiyimdir? Çünkü her üç kuralda yerine geçerdir. geldi. Geçerlidir. Peki annemde kalmam, babamda kalmam e, beni acaba mukim yapmaz mı? Kişi buluğa erdikten sonra, rüşt çağına erdikten sonra anne ve babanın velayeti, velilik durumu çocuğun üzerinden kalkar. Eğer aynı mıntıkada oturuyorlar ise çocuk anne babanın iyi bir komşusudur. Ayrı bölgelerde oturuyorlar ise ayrı bölgelerde oturuyorlarsa çocuk anne babanın ziyaretçi olan bir misafiridir. Demek ki o zaman mebitte bir şey daha ilave edeceğiz. Bize ait olan bir mülk olacak. Ne annemizin, babamızın mülkü, ne de kayınvalide ve kayınpederimizin mülkü. Bizim mülkümüz değildir Hı. Şöyle diyorlar e biz diyor mirasçı olacağız onlara Dolayısıyla mirasçı olacağımız kişinin mülkü benim de mülküm olur Mirasçılık Allah'ın bileceği bir iştir Belki ben babamdan önce vefat ederim Belki babam benden önce vefat eder Vefatı kim bilir olur. Eğer babam benden önce vefat ederse ben ona mirasçı olurum Ben ondan önce vefat edersem babam bana mirasçı olur Dolayısıyla mirasçılık mal sahipliğinin bir alameti değildir çünkü kimin neye, ne zaman mirasçı olacağı belli değildir. Bu bağlamda kardeşimiz ikinci kardeşimizden başlıyoruz. Kastamonu'dan çıktığı vakitte gittiği yer neresidir? İstanbul. Mesafesi tamam. Müttefik on günün altında. Mebeti de kendisine aittir. Oğlu orada, oğlu orada, hibe olarak oturmakta. Yani o. Oğluna vermiş, oğlum bunu kullan demiş. Dolayısıyla oğlu orada menfaatın kullanıcısıdır. Hı hı. Mülkiyetin sahibi değildir. Mülkiyetin sahibi kendisi olduğundan dolayı Kastamonu İstanbul arasında misafir, İstanbul'a gittiği vakitte kendi mülkünde oturduğundan dolayı mukimdir. Evet.